1527 numaralı konu Hazreti Peygamberin la ilahe illallah kelimesi iyiliklerin en üstünüdür buyurmaları Ebu Zer radiyallahu anha şöyle anlatıyor Hazreti Peygambere ey Allah'ın Resulü bana tavsiyede bulununuz dedim bir kötülük yaptığında hemen arkasından bir iyilik yap ki onun günahını silsin buyurdular Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü la ilahe illallah sözü de iyiliklerden sayılır mı diye sordum o iyiliklerin en üstünüdür, cevabını verdiler.